Yasin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin O hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki sen Habibim hiç şüphesiz hak canibinden gönderilen peygamberlerdensin. doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip çok esirgeyici Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Bunun hikmeti de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 Şimdi onlar kafaları ve burunları yukarı kaldırılmış hâldedirler. Biz hem önlerinden bir set hem arkalarından bir set çektik. Böylece onları sarı verdik, artık görmezler. Onları azâ bile ha korkutmuşsun, ha korkutmamışsın. Onlarca birdir iman etmezler. Sen ancak o zikre uyan ve çok esirgeyici Allah'a gaibane büyük saygı gösteren kimseleri inzar edeceksin. İşte sen onları hem mağfiretle hem çok şerefli mükafatla müjdele. Hakikat ölüleri biz diriltiriz biz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri de biz yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitapta yazıp saymışızdır.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 sizi mutlak taşlarız. Bizden size muhakkak açıklı bir işkence de dokunur. Onlar da sizin uğursuzluğunuz dediler, kendi beraberinizdedir. Size nasihat edilirse mi? Hayır. Siz haddi aşıp taşanlar güruhusunuz. O şehrin en uç kenarından koşarak bir adam geldi. Ey kavmim dedi, buyun o gönderilmiş olanlara... Oyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere. Onlar hidayete ermiş zatlardır. Ben beni yaratana neden kulluk etmeyecekmişim? Siz hepiniz ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer o çok esirgeyici Allah bana bir zarar yapmak dilerse, onların iddia ettiğiniz şefaatı,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 beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını. Ondan sonra kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik, indiriciler de değildik. Onların yakalanması yahut ukubeti bir tek sayhadan başka bir şeyle değildi. Artık hemen sönüp gidiverenler oldular. Ey kulların üzerine çöken büyük hasret ve nedamet hazır ol. Çünkü onlar kendilerine herhangi bir peygamber ve elçi gelmeye dursun ille onunla istihza ederlerdi. Kendilerinden evvel nice nesilleri helak ettiğimiz, bunların bir daha onlara dönmez ümmetler olduklarını müşrikler görür gibi bilmediler mi? Onların hepsi de muhakkak toptan bizim karşımıza ihzaren getirilmişlerdir.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 hala şükretmeyeceklerini yerin bitirmekte olduğu şeylerden insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne kadar yücedir münezzehtir gece de onlar için bir ayettir biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız bir de bakarlar ki karanlığa girmişlerdir onlar Güneşte ilahi bir ayettir ki kendi karargahında mahrekinde aled devam seyir ve cereyan etmektedir. Bu mutlak galip her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneşin aya erişip çatması, ne de gecenin gündüzü geçmiş olması gerekmez. Ecramdan hepsi de ayrı ayrı birer felekte yüzerler. Onlar için bir ayet ve ibret de bizim, onların zürriyetlerini o dopdolu gemilerde taşımış olmamız ve kendilerine bunun gibi binecekleri nice şeyleri yaratmış bulunmamızdır. Eğer dilersek onları suda boğarız.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 Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler. Zevk sürerler. Kendileri de zevceleri de cennet gölgelerindedirler. Tahtların üstüne kurulup dayanmışlardır. Orada taze yemişler onların. Temenni edecekleri her şey onlarındır. Çok esirgeyici Rablerinden bir de selam vardır. Ey günahkarlar! ''Bugün siz bir tarafa ayrılın. Ey Adem oğulları şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için Rabbinizden ayıran bir düşmandır. Bana ibadet edin. İşte doğru yol budur.'' diye size emir etmedim mi buyuracak. Andolsun olsun ki şeytan sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?'' İşte bu öteden beri tehdit ede geldiğiniz cehennemdir. Küfür ve inkarda ısrar edişinize mukabil girin oraya. O gün ağızlarının üstüne mühür basarız. Ne irtikap ediyor idiseler? bize elleri söyler, ayakları ve diğer uzuvları da şahitlik eder. Eğer dileseydik onları gözlerinin üzerinden silme kör yapardık da,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 Biz onları kendilerine musahhar kıldık. İşte binecekleri bunlardan, yiyecekleri bunlardandır. Bunlar da kendileri için daha nice menfaatlar ve içecekler vardır. Hala şükretmezler mi? Onlar Allah'ı bırakıp güya kendileri yardıma mazhar edilecekler ümidiyle başka mağbutlar edindiler. Ki onlar onlara asla yardım edemezler. Bir akiz kendileri bunlar için hazırlanmış bir sürü avanedir. O halde Habibim onların lafı seni gamnak etmesin. Şüphe yok gibiyiz onların neler gizlemekte olduklarını, neler açıklaya geldiklerini biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görür gibi bilmedi mi ki şimdi o açıktan açığa müfrit bir hasım kesilmektedir. O kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi. Bu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş dedi Habibin'deki. Onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı hakkıyla bilendir. O yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır. İşte bakın ateşi ondan çakıp alıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O bütün kainatı yaratandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Onun emri bir şeyi dilediği zaman ona ancak ol demesinden ibarettir. O da verir. Demek her şeyin mülkü tasarrufu ve kudreti kendi elinde bulunan Allah'ın şanı ne kadar yücedir, münezzehtir. Siz ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz."